book Dergi devam ediyor. Canlı yayındayız. Dramatik bir geçiş oldu denilebilir ya da etkileyici bir geçiş. Sid Barrett'tan Golden Hell'i açtık. Hilmi Tezgör bizlerle beraber. Merhaba Hilmi. Merhaba İlksan. Merhaba. merhaba Gözde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Evet. Şarkıdaki şiir kitabında işaret ettiğin parçalardan sadece bir tanesiydi. Evet. evet Joyce'u o seslendiriyor. Sid Barrett seslendiriyor. 20. yüzyılda popüler müziğin edebi yüzü, iletişim yayınlarında yakın dönemde yayınlandı. Alanda, bu alanda özellikle çok da üretim olmadı düşündüğümde sırf bu açıdan önemli bir çalışma. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Ben Önce. de teşekkür ederim. Yani okuyup e, davet ettiğiniz için ve şimdi bir 20 dakika bunun üzerine konuşabileceğimiz için. Evet, bizim... Golden Hair'de tabii şey yaptı şimdi bakalım arkası nasıl gelecek diye insan merak ediyor. Evet. <gülüyor> versi geliyor insanın yani. her <gülüyor> neyse. Şarkıdaki şiirle başlayalım. Hı hı. Nasıl olsa silbördü bize ait. <gülüyor> evet. Devam ederiz. Ee, i̇ki temel bölümden oluşan bir eser ve senin çok uzun süredir kafa yorduğun bir mevzu. Edebiyatla müziğin kesişim alanını. Hı hı. Zaten yıllardır radyo programı yapan ve yazıyla da epey yakın bir ilişkisi olan Himitez Görü'den tam da beklenen bir eser esasında bu. Aynı zamanda uzunca bir süredir e, derslerinde de yer verdiğim bir tema bildiğimiz kadarıyla. Evet aynen dediğin gibi hakikaten e, müziğin ne söylediğine de aslında öteden beri bir şekilde merak etmiş, bakmış biri olarak. Sonunda böyle bir e, küçük oylumlu da olsa bir kitabın çıkmış olması benim için çok mutluluk verici. He. Belki geç biraz ama olsun yani sonuçta çıktı. E, ve derste de, evet böyle bir akademik anlamda da... Benzeri ismi taşıyan bir dersim var. 20. yüzyılda popüler müzik edebiyat ilişkisi gibi. Evet. 8-10 yıldır bunu da veriyorum. Evet. Akademik dedik ama kitap akademik olmaktan epey uzakta ne mutlu iyi bir şey olarak söylüyorum. Bunu. Ben de iyi bir şey olarak alıyorum. Öyleyse iyi başlar belki biraz e, ilk başları ama. Evet ufak bir popüler müzik girizgahından sonra. Hı hı. <gülüyor> dinleyici esasında bilmiyorum. Herkesin ne dinlediğini bilemeyiz tabii ama. Başka türlü bir ilişki kurduğu müzikle tekrardan ilişkisini düşünme e, olasılığını açan sayfalarla devam ediyor. Şarkı evet. sözlerinin şiirle karıştığına bir kere daha şahit oluyoruz. Yani içerisinde. evet bunları ben iyi sözler olarak alıyorum. Ee, yani evet öyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani alıntılarla e, edebiyat alıntılarıyla veya şarkı sözlerinden alıntılarla kitabı öyle ikiye böldüm. Hı hı. E, önce müzikten edebiyata doğru bakma hı. sonra edebiyattan müziğe dönüp bakma gibi böyle bir eşit bir paylaşım olmasına dikkat ettim kitap içerisinde. Evet yani edebi yönü ağır müzisyenler <gülüyor> ve besteciler <gülüyor> daha sonra da müziği de epey etkilemiş olan edebi figürlerden. Aynen öyle. Ağırlıkla bahsediyor ve çok da tüketilebilir değil. Evet esasında yazma sürecini belki anlatırsın bize. Ee, yazma süreci şöyle. Evet öteden beri hakikaten müzik üzerine bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Bayağı uzun bir zamandır yani 93 sanırım ilk yazım yayınlanmış dolayısıyla çok uzun bir süre var ama bunların daha ciddiyete binmesi filan e, belki daha son 10 yıl içerisinde oldu. Bu kitabın ikinci bölümündeki edebiyattan müziğe dönüp bakma halini yani müzisyenleri etkileyen edebiyatçıları şairleri bir dizi yazı olarak bir zamanlar Böyle bir süreç olarak yayınlamıştım bazılarını hepsini değil hı hı. onları tekrar gözden geçirdim biraz genişlettim daha doğrusu büyük ölçüde genişlettim düzenledim ikinci bölümü öyle yaptım ilk bölümü ise e, yeni yazdım ama zaten dediğin gibi içindeki akış zaten öteden beri hem benim programımda e, dinleyicilerimizle radyocularla paylaşmaya çalıştığımız bir bir tür kronolojik hat hı hı. ama işte hani o Tarih çok büyük, onun bazı yerlerine dokunabiliyorsun. Bunlar benim dokunabildiğim ya da seçip dokunmaya Hı -hı. çalıştığım alanlar. İlk bölümde de öyle gitti. Yani şu gün başladım demem zor ama tabii, tabii. iki yaz önce ciddiyetle oturduğumu söyleyebilirim. Başına oturdun evet. Bu arada tabii sen de zaten sonrasında bir liste vermişsin. Henüz yani kitapta bahsedemediğin müzisyenler zaten Hı -hı. çok da sınırlanabilir değil. Ama zaten kitabın ıı, da... İşaret ettiği şey bana kalırsa bu biraz yoruma da girebilir ama eğer şarkılar bizim hayatımıza eşlik eden bir fona tekabül ediyorsa esasında hı hı. o fona tam da fon muamelesi yapmayıp neler anlatıldığını bir kere daha gözden geçirmek galiba insanın kendi hayatına bakışını da bir kere daha zenginleştirebilecek. İn, inşallah inşallah öyle olur. Yani sen <gülüyor> önerme yani. Evet. Yani öyle bir hissiyata kapıldıysan, e, gidip ya dur şuna hakikaten ne Hı. demiş e, bakayım dediyseniz gözde e, ilk sen olarak en azından Hı -hı. bu tabii çok sevindirici bir şey. Çünkü bir tür aslında bir bakım alttan alta amaçlanan şey gerçekleşmiş oluyor ki bu da benim adıma çok sevindirici olur. Eee ...acaba hangisine gidip bakmak istedin diye de ben merak ederim bunun üzerine. Evet yani birçokları esasında hani ne yalan söyleyeyim. Senin listeyen de merak ederim yani. <gülüyor> evet evet listeyi belki iki parçada dinleyeceğiz. Yani birçok açıda anekdotik olarak da insanın tekrar dönüp benzer keyifleri alabileceği bir kitap. Ee, onu söyleyeyim yani liste vermek. <gülüyor> ya aslında biraz önce çıkış yani stüdyonun dışında da konuşuyorduk. Şimdi hani kişisel... Ee, okuyan herkesin bir şekilde kişisel olarak içine dalabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani bu noktada belki senin de e, her ne kadar çok farklı türlere dallanıp budaklansa da kişisel bir çıkış noktası illa ki var kitabın. Zaten okuyan biri hissedebiliyor. Hani şey sorusu kafamda dönüp duruyordu. Mesela bu birlikteliği uzun zamandır bunun üzerine düşünen ve yazan biri olduğunu zaten biliyoruz ama bu birliktelin ilk kafanda çaktığı artık o hayatın hmm. fon müziğinden e, tam olarak içine girmeye başladığın e, şey müzik ya da hmm. nasıl oldu? var mı aklında? Vallahi... Gerçi kitapta böyle birkaç e, şeyden bahsediyorsun Black tam bir e, karışık kasetti yanlış hatırlamıyorsun ama şimdi öyle bakarsak çok geride yani Hı. bir onu söyleyeceğim sanırım çünkü hakikaten de e, lisede yıl 83 olması lazım sıra arkadaşım e, Iron Maiden'ın bir şarkı sözünü Number of the Beast'in sözlerini kulağıma fısıldadığında İngilizce olarak biz de yeni İngilizce öğrenmeye başlamışız ne anlatıldığını yani bu adamın melodik olarak mırıldandığı şeyin ne olduğunu ki gizemli bir şeylerden bahsediyordu ve o yaşta gizemli şeylerden bahsedilmesi zaten çok cezbedici olur. Evet. Onları çok merak edip hakikaten kasayı doldurup bakmıştım ve aslında orada başladı belki. Yani ilk o Pandora'nın kutusu olarak olumlu anlamda kullanacak olursak orada ama bunu böyle daha hani bir kitaplaşma ya ben bunları neden hani böyle bir şey pek yok oturayım buna bakayım demek falan belki biraz son 4-5 yıldır diyeyim Bertolt Brecht'i belki tekrardan keşfedip hmm. oradaki Weil'la birlikteliklerini, Aister'la birlikteliklerini ve aslında bunun çok daha gerilerde bir yerde yattığını popüler müziği hı. etkilemesi bağlamında onu fark etmemle o zaman belki maratona geriye hmm. gidip tekrardan koşuya başlamak hı. iyi olur gibi gelmişti. Evet. Taktadan aslında... epey önemli bir yer tutuyor zaten hı. aslında bu bölüm yani. Evet, zaten andığın isimlere geri dönersek, Aysler, Deden, Kutfayl ya da Brecht'i hatırlayabiliriz tabii ki. Yani aslında demin sorduğum soru şu açıdan eksikti. Yani burada öne, önerilen ilişki, edebiyatla müziğin kesişimin ilişkisi aslında her türlü politik bir ilişkiye denk geliyor. Çünkü insanların hayatı, yaşama e, biçimlerini sorgulamaları, yani bir müzisyenin şarkıda dinleyicisine seslenmesi de esasında bir şeyi hali hazırda kabul etmediği anlamına da geliyor. Bu O açıdan Ayster'le başlatmak da epek e, önemli. Yani popüler müzik belki başlı başına politik bir şey o zaman. Bunu söyleyebilir miyiz biz? E, söyleyebiliriz. Zaten galiba Ayster buna benzer bir şey söylüyor. Yani klasik müziğin dışında popüler müziğin böyle bir gücü olabileceğini fark ediyor. Ve hakikaten Hı -hı. sanırım e, yanılmıyorsam ki e, okuduklarımdan bunu çıkardım. O kadar etkileniyor ki ya biz hep bunu klasik müziğe de çözemeyeceğiz. Evet yani kitlelere ulaşmayı, bu mesajları iletmeyi senin dediğin o altta aslında politik bir evet, sesi. Evet, evet. Çünkü her sesleniş bir bakıma politik olabilir. Ayslar bunu fark edince işte o müthiş işbirliğini daha önce While üzerinden yapılmış olan ama politiklik politik boyutu belki biraz daha hani While'ın daha biraz daha müzikal evet. olarak farklı bir yönde besteci olmasından kaynaklanan evet. o eksikliği de kapatarak Ayslar üzerinden bence müthiş bir ivme yakalanmış gibi evet. görünüyor. Bunun bir... Bir yır, yarılma olarak da aslında görüyoruz bu birlikte değil. Yani daha sonrasını etkileyecek. Öyle belki. gibi geliyor. Yani Eisler'in ve Brecht'in e, önemli bir noktada durduğunu düşünüyorum. Hakikaten tabii <gülüyor> Weil ve Brecht ikilisinde. Hı hı. Ama bun, bunu popüler müziğin bu belki zaten önceden söylenmiş ve keşfedilmiş şeyi tekrardan dile getirip kendini bir hizaya getirmesi diyeyim. Evet. Yine e, bir takım herhalde savaşların filan atlatılıp insanların yine bir kafalarının belki biraz sakinleşip düzeni gidişatı fark edip onun üzerine tekrar söz almaya başlaması muhalif anlamda söz almaya başlamasıyla yine 1960'ları falan bulan bir süreç gibi görünüyor. Evet, annem öyle. Birkaç soru var aslında buradan çıkan. Şimdi hani öyle bildiğimiz anlamda savaşlar yaşamıyoruz. Artık savaş olduğu ilan edilen savaşlar değil. sanki sürekli savaş halindeyiz esasında. Böyle bir gerçeklikte var. Maalesef öyle bir şey var, evet. Evet, bir de ikinci soru şu gelebilir. 19. yüzyıldaki edebiyat epey etkili gibi hı. gözükmekte. Çok. Müzisyenler üzerinde. Bunu neye bağlıyorsun? E, yani bunu şöyle mi soruyorsun? Daha öncesinin daha e etkili de neden 19. yüzyıl? Evet, evet. evet. Yani... Yani mesela senin andığın Oscar Wilde'ı anabiliriz burada. Hı hı. Bolleri anabiliriz. Hı hı. Bu figürler de esasında tam da o çağ dönümü diye baktığımız yani, zamanın dekadanları. Aynen gibi. öyle. Tabii bir büyük bir, bir hayatı algılayış değişiminin e, yazarları, çizerleri, çizerleri demeyeyim e, şairleri bunlar. Bunu da herhalde üst başlığı modernizm olsa gerek. Hı hı. Yani modernizmin başlaması ve hayatı e, algılayış, hayata bakışı e, getirdiği bambaşka dünyaya gözlerini açma halinin... Yazarları Elbette e, aslında onun tam anlamıyla artık gerçekleştiği ve modernizmin içine doğulan hı hı. E, bu ozanları kuşkusuz etkilemiş olmalı. Çünkü dönüp baktıklarında herhalde geriye veya şu, şu anda yazılan çizene onlar kendilerini veya duygularının köklerini diyeyim belki hı hı. ilk kıvılcımlarını e, herhalde bu yazarlarda buldular gibi geliyor. Yani sancılı bir çağ değişiminin metinleriydi bunlar. Bizim adamlarımız da ki ondan müzisyenleri kastediyorum. Değil mi? Bizimkiler biraz daha o tarafı olsun. Ee, sanırım onlardan çok etkilendiler. Ee, bu kırılma, büyük kırılma herhalde. O, o gibi geliyor. bilmem sorun cevapladı mı? Tabii yani sorulara çok net bir cevap da yok zaten ama karanlığa, karanlıktan yükselen bir ses müzik. Buradan aslında bunu çıkarıyorum. Yani karanlı. Şahit olup belki de... Sessiz bir karanlık değil kesinlikle, evet. Evet. Çok gürültülü e, ve kulağa çok hoş gelmeyen gürültülerin olduğu bir karanlığa e, verilen bir başka türlü tepki belki de, evet. Evet. Şarkıdaki şiiri konuşuyoruz. Şarkıdaki şiir üzerine Hilmi tezgürlü ile canlı ee, Bir parçaya geçelim mi? Bir tane çalalım bence. Evet. Kitapta demin söyledim, ben epey şaşırtan ayıntılardan bir tanesiydi. Nazım Hikmet'in bir şiirinin The Burst tarafından yorumlanmış olduğu. Evet değiştiriyorlar tabii dizelerini evet. yerlerini falan ama e, yapıyor. Duygusu da şey. Çok e, uy, uygun geliyor bana bilmiyorum. Çok uzak gelmiyor. Evet. Ama, ama şeyler tabii dinlemediyseniz dinleyicilerimiz karar versinler. Bakalım kız çocuğu şiirinin Hı -hı. o Hiroshima diye bildiğimiz şiirin ki o biliniyordur muhakkak. Evet. Acaba The Birds nasıl yapmış mı diyeceğiz? Öyle midir? I come and stand at every door But no one hears my silent tread I knock and yet remain unseen seven now as I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 I come and stand at every door. The bird stand. Kis çocuğunun. Evet, aynen öyle. Ee, Yoruma. Baya melankolik değil mi bilmiyorum. Evet. evet. yalnızca 7 yaşındayım öldüğüm halde, Hiroshima'da uzun zaman önce, şimdi 7 yaşındayım. O zamanki gibi çocuklar ölünce büyümezler diye İngilizcesi. Eskisi. Evet, yani dizeleri böyle biraz kesip biçip yapıştırmışlar. Güzel olmuş. Evet, kesinlikle. Ee, şimdi... Bir iki yorum belki yapabiliriz kitap hakkında, şarkıdaki şiir hakkında. Memnuniyetle. Az evvelde hani şiiri anlatılamışken kitabın az evvel akademik olmadığını da söyledik. Bu kasti galiba bilmiyorum. müzik ben her zaman demokratik olmalı diye düşündüm. Yani tam Hı -hı. da bu demin dedin ya. Einstein'ın duruma e, bir anda ayağın olması onun için hani kitlelere ulaşmak adına. Hı -hı. Tabii hani bunu dediği zaman gene bir manipülasyon var işin içinde ama hani klasik müzikten farklı olarak müziğin demokratik ve halkın sesi olduğunu evet. düşünürsek kitabın da bence buna paralel bir metot izliyor bundan da kastım şu benim okurken ki öyleydi en azından çeşitli yazarlardan alıntılar yapıyor olmakla beraber sık sık da esasında okuyucuyu şiirle tekrar baş başa bırakıyorsun burada bir sürü düşünme devreye gidiyor şarkı ile şiir sözü ilişkisi orada anlatılığını bir daha düşünmek filan Bu metod, metodundan kısaca bahsedeyim. Bu kasti bir şeydi galiba. Ee, şimdi burada kasti bir şey olduğunu, kasti bir şey değildi demek sanki böyle <gülüyor> uydurma gibi olacak. Ama değil yani kasti bir şey değildi hayır. <gülüyor> kasti bir şey değildi. Ama metot olarak dersen çok gevşek bir çerçeve çizmeye çalıştım aslında. Yani ilk başta böyle bir... Devam ettirmediğim bireysel ve toplumsal şarkı sözü gibi bir ikiye ayırıyor gibi yapıp onu serbest bıraktım. Hı. Çünkü onların bir yandan da o şemsiyeler altına yerleştirilemeyeceğini evet. gördüm. Bir an senin dediğin gibi biraz böyle halkın e, sesi hı hı. E, ve oradan daha demokratik bir şey tavırıra bırakayım ben. Alıntılar ve işte hatta biraz ansiklopedik bilgi. Bakın veriyorum alıntıda ben bunu seçtim güzel evet. budur diye evet, bırakıp evet, evet, evet, çekildim. Evet e, Kasıtlı yaptım ya da yapmadım demek yerine belki şöyle söyleyeyim. Yani böyle aktım etin zaten 50-60 sayfadan sonra insan bakıyor ha, böyle gidiyorum böyle devam edeyim evet. gibi oldu. <gülüyor> yani bu arada şey de düşünmedim değil. Hani yazarken bir an böyle zihnin içinde düşünmedim değil. Şarkıların mesela sözlerini bir an böyle ezberlediğin gibi bir gerçek gözümün önüne geldi. Çünkü nasıl hatırlarsın ki başka türlü çok fazla şarkı var. Evet ama Nasıl yani araştırabilirsin ya Evet ama zaten e, seçki insan şey sevgisi belirliyor. Hmm. Yani evet, evet, hani doğru. şimdi Bob Dylan Bob Dylan diyoruz atıyorum ya bu adamın aşk şarkıları da var diye zamanda bakmıştım, olmalı demiştim evet. ilk tanıdığım zamanlar ve sonra o kadar güzel e, şeyler buldum ki o zaman oturduğumda kitabı yazmak için diyorsun ki o aşk sözünü onu oradan <gülüyor> alıntıyı <gülüyor> muhakkak koyacağım diyorsun. Evet. Yani bu böyle belki bütün her şeyi bilmekten Bilmek değil de <gülüyor> e, bildiğini kullanmayı becerebilmek belki de. Yani yoksa tabii ki bilemezsin. Biraz da tutku mevzu aslında. Yani, yani müzikle evet, bir ilişkin yani, olmasın nasıl olacak? Aynen öyle yani onu onu diyorsan onu kabullenirim müzikle. Yani. Evet, evet. <gülüyor> Çünkü evet öyle bir şey de olmadan herhalde o kadar şey bir araya gelmezdi diye düşünüyorum. Evet. Kitabın oylu mu, küçük dedik ama epey konuyu kapsıyor. Belki <gülüyor> böyle <müstakbeli> okucuları için... <gülüyor> İkiye böldük ama mesela hani beat evet. şairlerini de atlamamak lazım burada. Uzunca bir yerde onlara da yer veriyorsun. Ee, onun haricinde hip-hop'tan da bahsettiğin yerler var. Örnek dinlettiğimiz örnekler tam ona işaret etmiyor ama... ...popüler müzik dediğimizde folk ve bahsetmiyoruz başta başına. Ba daha başka bir tanımdayız. Ee, evet yani ben popüler müzik tanımını başta çok çeşitli konulabileceğini söyledim. Hı hı. Ama nihayetinde en genel payda galiba dolaşıma girmesiydi. Hı hı. Dolayısıyla dolaşıma giriyorsa... Popülerlik kazanma ihtimali vardır. Kazanamıyorsa da sonuçta ben onu popüler müzik olarak anarım. <gülüyor> o yüzden evet dediğin gibi hip hopta işin içinde var. <gülüyor> Yeri geldiğinde Black Metal da var. Evet. <gülüyor> Ondan sonra yani evet kapağına bakıp belki e, ama bunlar herhalde işte Bob Dylan, Leonard <gülüyor> Cohen ve Doors vardır bu kitapta. E, Klasik kitap var kapağında. E, <gülüyor> evet ama demeyelim e, başka çabalar da var. Onu söylemek lazım. Beat kuşağına da evet büyük bir yerim. blues şairlerini de önemse Doğru. önemsiyorum çünkü onların hakikaten oradaki o form falan onun kırılıp bozulup iyice popüler bir hale dönüştürülebilmesi büyük bir beceri hı hı. gibi geliyor bana ve bence her toprağında kendine az bir blues'u vardır. Hı -hı. O yüzden de çok önemlidir. Yani Fado Portekiz'in bluzuysa... Hı -hı. ...veya Pir Sultan falan... ...bizim Andolu Toprakları'nın bluzuysa... ...onların da bluzları orada. Yani o bluz bence çok ortak bir payda. Kesinlikle. Evet. Yani onu ona önemsiyorum. Ne demiştik? Bluzun bir karşılığını anıyorsun galiba. Türkçe'de bulmuştun. Türkü de deniyor tabii Talat, ki. De Talat Said Halman'ın... E Ay şimdi durdu ben yanık e, Türküler. Yanık Türküler. Evet evet. Yanık Türküler. Bir çevirdi. Öyle şimdi. öyle çeviriyor Langston Hughes'un şiirlerinde. Evet öyle koymuş ki çok güzel bence. Evet bu arada tabii şeydi. Buralarda da üretilen müziğe dairdi. Daha ileriki çalışmalara dair belki. ...bir şey söyleyebiliriz. Yani öyle bir şey ...olması çok güzel olur. Ee, yani onun olmaması aslında. Var bir sürü kitap çok, ama... Pardon. ...yani belki bilmiyorum hani böyle bir, bir ...tatlı ufak hani e, ...rehber niteliğinde ve pencere Hı. açmaya ...çalışan bir şey olsa güzel olur. Ama o şu an benim e, ...ulaşabileceğim, becerebileceğim ...şeylerin ötesinde ama belki zamanla ...bilmiyorum. Çok şey var depodaki ...son sergiyi hatırlıyorum mesela. O çok önemli bir hamle popüler müzeye tekrar bakmak için. Aynen mesela. öyle. Evet. Depodaki şu an hala açık olan 24 Ekim'e kadar açık evet. olan sergi, ee, evet yani rahatlıkla dökülü verir yani. Dökülü verir evet. de onun için kim girişecek, o ben miyim ondan çok emin değilim. Evet. Herkes kendine göre sayfalar bulacak ben onu İnşallah bir biçimde... Kesinlikle. Evet. Söylemek isterim ben bluesu nasıl unuttum bilmiyorum ama bu da mümkün. Bir yer gerçekten fazla tutuyor insanı o açıdan da epey okunması da epey rahat bir kitap bu iyi bir şey ee, evet bence de yani eğer öyleyse evet inşallah öyledir <gülüyor> öyle olduğunu düşünüyorum ama yani rahat akıyor diye düşünüyorum müzikle kapayalım kapayalım Oo, zaten <gülüyor> olsun <gülüyor> maalesef hepsini dinleyemeyeceğimiz bir müzik olacak ama onu da kapatmak güzel olur değiniyorsun ya. çünkü kitapta da evet. the doors ile kapayacağız evet, ben the music's over dinleyeceğiz <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah. Tamam. Görüşürüz. When the music's over When the music's over it's So my subscription to the resurrection Send my credentials to the house of detention I got some friends inside Face in the mirror won't stop The girl in the window won't drop A feast of friends alive, she cried, waiting for me. For I sing into the big sleep I want you hear I want you hear the scream of the butterfly Getting tired of hanging around Waiting around with our heads to the ground I hear a very gentle sound Soft, yeah, very clear Come today, come today What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her Stuck her with knives in the side of the dawn And tied her with fences and dragged her down I hear a very gentle sound your ear down to the ground we, we want, want the, the world, world and we, we want, it. want no. the world. When the music's over yeah When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights What the music is your special